Merhaba, Greenpeace gemisi Arctic Sunrise, Kanarya adalarında petrol aramalarına karşı gerçekleşen eylem sonrası İspanya hükümeti tarafından alıkonuldu. Arctic Sunrise 6 ay önce Rusya hükümeti tarafından serbest bırakılmıştı. İspanya Ulaştırma ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı salı gecesi Greenpeace gemisine el koydu ve gemi kaptanı için deniz trafiği kurallarını ihlal etmekten soruşturma başlatılmasını istedi. Cumartesi günü Greenpeace eylemcileri Repsol petrol şirketinin Roman Renaissance isimli sondaj gemisine yanaşırken botları İspanyol donanmasının saldırısına uğramış, bir aktivistin bacağı kırılmış, bir aktivist ise hafif yaralanmıştı. İspanya Savunma Bakanı Pedro Moranes, İspanyol medyasına uluslararası denizcilik anlaşmaları gereğince İspanyol donanmasının orantılı güç kullanımı yoluyla açık suç unsurlarını ortadan kaldırma görevini yerine getirdiğini belirtti. Greenpeace geminin alıkonulmasını gereksiz ve orantısız bir tepki olarak değerlendirdi. Greenpeace İspanya direktörü Mario Rodriguez konuyla ilgili bu durum çevreyi korumak için uğraşan tüm insanlara karşı yapılmış bir hak ihlalidir. İspanya hükümetinin umursamaz petrol arama faaliyetlerine karşı çıkan milyonlarca insanın yanında yer alan barışçıl bir çevre örgütüne karşı ''Ne kadar kolay bir şekilde bir petrol şirketinin Repsol'un çıkarlarının yanında yer alabileceğini gözler önüne seriyor.'' dedi. Henüz bir hafta önce 200 bin Kanarya adalı Lanzarote ve Fuerteventura adaları açıklarında sondaj yapmayı planlayan Repsol petrol şirketine protesto etmişti. Ekonomisi turizme bağlı olan halk ve çevreciler oluşabilecek bir petrol sızıntısının deniz ekosistemine zarar vermesinden endişe ediyor. Arctic Sunrise, Rusya'da 9 ay boyunca alıkonulduktan sonra serbest bırakılmasının üzerinden yalnızca 6 ay geçmişti. Arctic Sunrise, Kuzey Kutbu bölgesindeki petrol arama faaliyetlerine karşı düzenlenen eylemlerde Gazprom petrol platformuna çıkma teşebbüsünde bulunulmasını neden gösterilerek alıkonulmuştu. İspanya hükümeti geminin kaptanını ve mürettebatını tutuklamadı. Ancak Arctic Sunrise'ın serbest bırakılması için 50 bin euro talep ediyor. İspanya için utanç verici bir durum. Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda etkili olan kuraklık ve alınmayan önlemler yüzbinlerce yıl önce kırılmalarla oluşan 2334 rakımlı Akgöl'ü coğrafi haritalardan sildi. 407 dekarlık göl, flamingo, turna, angıt gibi kuşları da ev sahipliği yapıyordu. Akgöl üzerinde araştırma yapan 100. Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Fuat Doğu, Akgöl'ün mevsim değişikliklerine dayanamadığını söyledi. Profesör Doktor Doğu, ekosistem içinde önemli bir yere sahip ve göçmen kuşların tercih ettiği bölgelerden Akgöl'ün sığ ve kapalı bir çanağa sahip olduğu için iklim değişikliğine dayanamadığını söyledi. Gölde maste düzeyinde çalışmalar yaptıklarını belirten Profesör Doktor Doğu şunları söyledi: "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Akgöl'ün artık ortada olmadığını gördük. Uydudan beyaz bir nokta gibi haritalarda masmavi gözüküyor ama şimdi göl varlığını kaybetti ve ortada yok." Bu durum bölgemiz ve komşumuz olan ülkelerdeki sığ gülürlerde de görülüyor ve çevre felaketi olarak algılanıyor. Önemli bir ekosistem ortadan kalkıyor. Bu göl artık haritalarda yer almayacak, dedi. Berlin'de bir araya gelen 30 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Fonu, yani Yeşil İklim Fonu için 9 milyar 300 milyon dolar topladı. Yeşil İklim Fonu, kalkınma halindeki ülkelerin çevre sağlığı için yapacakları yatırımları desteklemek amacıyla kurulmuştu. 2010 yılında Kankun'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda kararlaştırılan Fon'a, Amerika Birleşik Devletleri 3 milyar, Almanya ise 750 milyon euroluk katkıda bulunuyor. Japonya ve Fransa'da önemli katkıda bulunan ülkeler arasında. Buluşmada Yeşil İklim Fonu için 9 milyar 300 milyon dolarlık toplam, Yardım toplandı. Fonun 10 milyar dolar olması öngörülüyor. Hedeflenen meblağ ise bir ay içerisinde ulaşılacak gibi yeşil iklim fonu ile küresel ısınmanın yavaşlatılması ve iklim değişikliğinden zarar gören ülkelere yardım edilmesi amaçlanıyor. Fon direktörü Hela Şekroğlu yardımların küçük ada ülkeleri ve yoksul Afrika ülkeleri de dahil hassas ülkelere gideceğini söyledi. Bu ay içinde açıklanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre yani IPCC'nin raporuna göre... Karbondioksit salımı azaltılmadığı sürece dünya öngörülebilir bir gelecekte ortalama 4 santigrat derece artış kaydedebilir. Bu da buzulların erimesi, kasırgaya da kuraklık gibi aşırı hava olaylarına yol açabilir ki bunun emareleri şu anda dahi görülüyor. Sürekli çikolata yemeği. Isteği ve aşırı miktarda çikolata yemek sadece kan şekerini yükseltmekten öte bir sorun haline gelmiş durumda dünyada. Geçmişe kıyasla çok daha fazla çikolata yeniyor dünyada ve artık çikolata üretimi de bu ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Aşırı sıcaklar ve yağışlardaki azalma ve patojen kaynaklı bir kakao hastalığı özellikle dünyadaki kakao üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Gana ve Fildişi sahillerindeki üretimi etkilediği biliniyordu. Tuba Bucak Onay'ın yeşilgazete.org için çevirdiği habere göre artık çiftçiler bizim yediğimizden daha az kakao üretiyorlar ve yıllar geçtikçe arz talep farkı artıyor. Washington Post'ta yayınlanan yazıya göre geçtiğimiz yıl üretilenden 70 bin ton daha fazla kakao kullanıldı çikolata için. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.